Sürekli bir şeyler okuyor, öğreniyor, zihnimizi yepyeni verilerle dolduruyoruz. Hı hı. Peki, e, dürüst olalım, sadece bir şeyin doğru olduğunu bilmek bizi daha iyi, yani daha ahlaklı bir insan yapmaya yeter mi? Kesinlikle, çok kritik bir soru bu. Değil mi? Yani doğruyu bilmek, o doğruyu eyleme dökmemizi otomatik olarak garanti eder mi? Sevgili dinleyici, Bilgi bombardımanına tutulduğumuz bu modern çağda bu haftaki derinlemesini incelememize hoş geldin. Hoş geldiniz. Bugün elimizde e, çok çarpıcı, tarihi kökleri binlerce yıl geriye uzanan ama doğrudan geleceğimizi hatta şey, yapay zekanın ahlakını bile şekillendiren Mart 2016 tarihli kapsamlı bir rapor var. Evet, oldukça iddialı bir Metin. Aynen öyle. Görevimiz antik Yunan'ın o meşhur etik felsefesiyle İslam'ın ilmi ve irfani geleneklerini karşılaştıran bu çok katmanlı metnenin şifrelerini senin için çözmek. Şunu baştan belirteyim, bu raporda felsefi, teolojik ve bazen de seküler yaklaşımların keskin bir şekilde eleştirildiğini görüyoruz. Doğru. Bizim buradaki amacımız herhangi bir tarafın avukatlığını yapmak değil tabii ki. Sadece bu derinlikli kaynakta sunulan zıt argümanları masaya yatırıp senin için anlaşılır, tarafsız ve net bir çerçeveye oturtmak. Kesinlikle katılıyorum. İncelediğimiz bu raporun merkezinde aslında insan doğasını nasıl tanımladığımıza dair çok köklü bir ayrım yatıyor. Nasıl bir ayrım bu? Şöyle ki bir yanda Sokrates'ten süzülüp gelen aklı ve bilgiyi her şeyin merkezine koyan o rasyonalist etik anlayışı var. Hı hı. Diğer yanda ise İslam düşünce geleneğinin savunduğu, aklı, vahyi ve kalbin arınmasını bir araya getiren ontolojik ahlak anlayışı bulunuyor. Yani ahlakı sadece zihinsel bir doğru yanlış cetveli olarak değil, insanın tüm varoluşunu kapsayan bir şey olarak. Aynen öyle. Kalbini ve iradesini kapsayan, bütüncül bir yapı olarak gören sistem. Kaynak metin bu iki devasa gelenek arasındaki köprüleri ve zaman zaman aşılamaz hale gelen uçurumları çok ince bir işçilikle analiz ediyor. Ve bu sadece tozlu raflarda kalmış tarihi bir felsefe tartışması da değil. Kesinlikle değil. Bugün kliniklerde uygulanan psikoterapiden tutunda Silikon Vadisi'nde kodlanan algoritmaların sınırlarına kadar her şeyi etkileyen çok canlı bir mesele. Pekala, hadi bunu biraz açalım. Antik Yunan'ın o zilin dünyasına, güneşli Atina sokaklarına, Sokrates'in argümanlarına doğru bir adım atalım. Başlayalım. Rapor Antik Yunan ahlakını anlamak için arete ve eudaimonia kavramlarına odaklanıyor. Arete, erdem demek, eudaimonia ise genellikle mutluluk veya e, yetkinleşme olarak çevriliyor. Bunu kafamızda netleştirmek için günlük hayattan bir analoji kullanalım. Tabii, buyurun. Bir bıçağın aretesi yani erdemi nedir? Kendi doğal işlevini mükemmel bir şekilde yerine getirmesidir. Yani iyi kesmesidir. Eğer iyi kesiyorsa erdemli bir bıçaktır. Harika bir örnek. Rapora göre Sokrates bu mantığı alıp insan doğasına uyarlıyor. İnsanı diğer tüm canlılardan ayıran yegane vasfın akıl yürütmek olduğunu söylüyor. O halde insan için en yüksek erdem aklını mükemmel kullanması yani salt bilginin ta kendisidir. Sokratik etik tamamen şu temel önerme üzerine inşa ediliyor, bilgi erdemdir. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak böyle. Burada büyüleyici olan şey şu aslında, Sokrates bu önermeyi bir adım daha ileri taşıyor ve oldukça radikal bir sonuca varıyor. Diyor ki, hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz, çok iddialı. Çok. Rapor bu noktada Sokrates'in insanın iç dünyasını nasıl kategorize ettiğini açıklıyor. Sokrates'e göre evrenin ve doğanın işleyişine dair teorik bilgeliği yani sofiyayı ve bu bilgiyi günlük hayata uyarlama becerisi olan pratik bilgeliği yani fronesis'i elde etmiş bir insan zorunlu olarak iyi eylemlerde bulunur. Yani bir nevi otomatikleşiyor iyilik. Aynen öyle. Kötülüğün tek bir kaynağı vardır o da cehalet. İnsan adeta kusursuz bir bilgi işleme makinesi gibidir. Doğru veliye girersen, doğru ahlaki çıktıyı alırsın. Eğer yanlış bir şey yapıyorsan bu senin kötü niyetli olmandan değil... Neyin iyi olduğunu gerçekten bilmememden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Eylemin sonuçlarını tam kavramamışsındır ona göre. Ama bir dakika Sokrates'e burada biraz haksızlık etmiyor muyuz diye bir şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Sana soruyorum sevgili dinleyici bir düşün bir şeyin yanlış olduğunu çok iyi bildiğin halde onu yaptığın hiç olmadı mı? Evet hepimizin olmuştur. Çok basit bir örnek verelim. Gece yürüsü o üçüncü dilim çikolatalı pastayı yerken, ertesi gün midenin ağrıyacağını, diyetini mahvedeceğini bilmiyor muydun? Sokrates gelip bana, hayır sen o pastanın zararını derinlemesine idrak etseydin yemezdin, demek ki bilgin eksik diyebilir. Belki de sorun irade eksikliği değil, bilginin yüzeyselliğidir. Olamaz mı? Çok yerinde bir itiraz. Fensete tarihinde buna akrasya yani irade zayıflığı problemi deniyor. Sokrates senin bu itirazını duyup evet bilgi eksikliği diyerek işin içinden çıkmaya çalışırdı muhtemelen. Hmm. O insanın zayıf yönlerini, dürtülerini bir nevi göz ardı ediyor ve iradenin bilginin emrinde bir köle olduğunu varsayıyor. Ancak raporda incelenen İslam epistemolojisi, yani bilginin doğasını ve kaynağını ele alan İslam felsefesi, bu Sokratik entelektüelizme çok sert bir şekilde karşı çıkıyor. Nasıl bir karşı çıkış bu? İslam ahlak felsefesinin hulk, yani ahlak tanımı, senin o pasta örneğindeki irade zayıflığını tam merkeze alır. Ahlaklı olmak için doğruyu bilmek, yani ilim şarttır, ama asla yeterli değildir. İlim tek başına yetmiyor. Yetmiyor. İkinci ayak irade. Yani o doğruyu istemek ve nefse karşı direnebilmektir. Üçüncü ayak ise kudret. Yani onu eyleme geçirebilecek güce sahip olmaktır. Rasyonel olarak bir şeyi bilmek, nefsin arzularına karşı koymak için tek başına bir kalkan olamaz. Rapor bu noktada çok ilgimi çeken bir dil bilimsel detaya iniyor. Hikmet kavramının yani bilgeliğin Arapça kökenine bakıyorlar. Hakeme kökünden türeyen bu kelimenin sözlük anlamı aslında engellemek, gen vurmak demekmiş. Evet çok çarpıcı bir detaydır bu. Hani atlara takılan gen vardır ya onu durdurmak için. Başta bilgelikle gen vurmanın ne alakası var diye düşündüm. Ama anlattıklarında birleşince taşlar yerine oturuyor. Nasıl oturuyor? Şöyle hakiki bilgi sahibini... Sadece aydınlatan değil, aynı zamanda onu aşırılıktan, cehaletten ve nefsani arzularından engelleyen, ona gem vuran şeydir. İmam Maturidi'nin hikmet tanımı da rapora eklenmiş. Hikmet, her şeyi tam olarak ait olduğu yere koymak ve adaleti tesis etmektir, diyor. Hmm. Ve çok vurucu bir şey söylüyor Maturidi. Akıl, hikmetin kendisi değildir, sadece aletidir. Yani sadece çok zeki olduğun veya çok kitap okuduğun için... Otomatik olarak hikmet sahibi olmuyorsun. Fatüredin'in bu ayrımı meselenin tam kalbini oluşturuyor aslında. Aklı sadece bir alet olarak görmek, o aleti kullanan bir iradenin, bir kalbin olduğu gerçeğini kabul etmektir. Kesinlikle. Rapor vahiy merkezde ahlakın bu argümanını desteklemek için Kur'an-ı Kerim'den çok vurucu bir nakli delil sunuyor. Yusuf suresi. Ah evet o kısım harikaydı. Sokrates'in, hiç kimse bilerek kötülük yapmaz tezini sanki laboratuvar ortamında test ediyormuşçasına çürüten bir anlatı bu. Yusuf peygamberin kardeşlerinin hikayesini düşünün. Düşünelim. Babalarının en çok Yusuf'u sevdiğini görüyorlar, onu kuyuya atmanın, yaşlı babalarına kanlı bir gömlek götürüp yalan söylemenin, büyük bir zulüm olduğunu teorik olarak bilmiyorlar mıydı? Çok iyi biliyorlardı. Çok iyi biliyorlardı. Evet, ortada hiçbir bilgi eksikliği, hiçbir cehalet yoktu. Hatta kuyuya atma planını yaparken aralarında... Sonra tövbe edip iyi insanlar oluruz diye konuşuyorlar. İnanılmaz bir detay bu. Bu işleyecekleri eylemin günah olduğunun tam olarak bilinçte olduklarını gösterir. Resmen biliyoruz bu yaptığımız yanlış ama bir yapalım sonra nasıl tövbe edip o tenis sayfamıza geri döneriz diye bir hesap yapıyorlar. Peki o zaman bilgileri tamamsa onları bu kötülüğe iten o kardeşlerini kuyu atmalarına sebep olan şey neydi? Eğer Sokratik cehalet değilse neydi bu? Onlara bu zulme sürükleyen şey nefsi emmare. Yani insanı sürekli kötülüğe teşvik eden, arzuların ve kibrin kaynağı olan terbiye edilmemiş ego idi. Kıskançlık ve haset o kadar büyüktü ki aklın nurunu örtmüş ve iradeyi adeta felç etmişti. Akıl devreden çıkıyor yani. Aynen. Akıl onlara bu yaptığınız zulümdür diyordu ama dizginleri eline almış bir nefis o aklı dinlemiyordu. İşte Sokrates'in sadece rasyonalite üzerine kurduğu denklemin gerçek dünyada insan doğasının o karmaşık dehlizlerinde neden çöktüğünün en net kanıtı budur. İnsan sadece mantık devrelerinden ibaret bir varlık değildir. O halde Resulullah'ın ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisi. Rapordaki bu bağlamla okunduğunda çok daha derin bir felsefi anlam kazanıyor. Kesinlikle. Dikkat et, ben ahlakı baştan yaratmak için geldim demiyor, tamamlamak diyor. Rapor burada yine İmam Maturidin'in tahsin ve takbih prensibinden bahsediyor. Yani aklın iyi ve kötüyü fıtraten, doğuştan kavrama yeteneği. Mesela İslam öncesi cahiliye dönemindeki Araplar, cömertliğin iyi bir şey olduğunu, Yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu mantıken ve fıtraten biliyorlardı değil mi? Yani erdemin ne olduğuna dair teorik bir bilgileri vardı. Vardı, ancak sorun bu bilginin tek başına onları kurtarmaya yetmemesiydi. Vahyin yani ilahi bir referans noktasının rehberliği olmadan bu fıtri erdemler hızla yozlaşıyordu. Nasıl yozlaşıyordu? Şöyle, cahiliye toplumundaki o meşhur cömertlik... Bir süre sonra sadece diğer kabilelere hava atmak için yapılan devasa israflara, bir kibre ve gösterişe dönüşüyordu. Anladım. Cesaret dediğimiz erdem, körü körüne sürdürülen, yıllarca süren kan davalarının yakıtı haline geliyordu. İşte vahiy, insanın aklıyla bulduğu bu doğruları reddetmedi. Aksine hadiste belirtildiği gibi onu tamamladı. Bunu nasıl yaptı peki? Fıtriye erdemleri tevhid inancıyla yani Allah'ın birliği ve rızası ilkesiyle rafine ederek, cömertliği gösterişten arındırıp ihlasla buluşturdu. Eylemin sadece dış görünüşünü değil kalpteki niyetini de ahlakın bir parçası haline getirdi. Tabii tarihi sürece baktığımızda bu iki farklı dünyanın yani Yunan aklıyla İslam inancının birbirine temas ettiği sentezlenmeye çalışıldığı dönemler de var. Evet, Altın Çağ dönemleri. Rapor erken dönem İslam filozoflarından örnekler veriyor. Mesela El Sokratik Sözler adlı eserleri var. Veya Büyük Hekim Ebubekir Bekir Errazi'nin Platon'un ruhun kısımlarına dair teorilerini alıp bunu bir ruhani tıp yaklaşımına dönüştürmesi var. Antik Yunan'ın mirasına o rasyonel birikimi İslami bir süzgeçten geçirmeye çabalamışlar. Fakat anladığım kadarıyla bu sentez çabaları İslam düşünce tarihi içinde çok ciddi bir dirençle bir duvarla karşılaşıyor. Karşılaşıyor çünkü bu felsefi ekoller zamanla saf aklı vahyin bile üzerinde nihai bir otorite gibi konumlandırma eğilimi gösterdiler. Hmm. İşte tam bu kırılma noktasında İmam Gazali sahneye çıkıyor. Gazali'nin bu felsefecilere yönelttiği reddiye çok keskin ve nettir. Gazali der ki saf entelektüelizm bir hatadır. Saf Evet, Aristotelesci veya Sokratik rasyonel erdemler yani bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet yatay düzlemde, dünyevi hayatta gereklidir. Buna itiraz etmez. Ancak insanın nihai kurtuluşu ve gerçek ahlaki olgunluğu için bu entelektüel erdemler tek başına asla yeterli olamaz. Peki neye ihtiyaç var? Gazaliye göre asıl mesele tasfiye yani kalbin arınmasıdır. Sabır. Şükür, tevekkül ve rıza gibi tamamen ruhi ve mistik erdemlere ihtiyaç vardır. İstediğiniz kadar mantık kurallarını ezberleyin, felsefi teoriler okuyun. Eğer kalbinizi kibrin, hasetin ve dünya sevgisinin esaretinden kurtaramadıysanız, o bilgi sizin sadece kibrinizi artıran bir yüke dönüşür. Ya Gazali'nin bu eleştirisini okurken rapordaki şu karşılaştırma zihnimi gerçekten uçurdu. Sokrates'in bütün batı felsefesine yön veren o meşhur mottosu vardır. Kendini bil. Gnoti seyatın, evet. Bir de İslam irfan geleneğinin temelini oluşturan o meşhur söz var. Nefsini bilen Rabbini bilir. İkisi ilk bakışta tamamen aynı şeyi söylüyor gibi durmuyor mu? ikisi de öz farkındalıktan bahsediyor. Ama rapor alt metinlerine indiğinde aralarında galaksiler kadar fark olduğunu gösteriyor. Nasıl oluyor da aynı kelimeler bu kadar zıt kapılara çıkabiliyor? Çünkü o kelimelerin içini doldurdukları benlik algısı bambaşka. Sokrates kendini bil derken aslında rasyonel aklın sınırlarını çizmeyi, mantıksal bir içgörüyü kasteder. Kendi zihninin kapasitesini, mantığını tanı der. Hmm. Oysa İslam irfanı özellikle İmam Rabbani ve Nakşibendi geleneği olaya ontolojik yani varoluşsal bir boyuttan bakar. Nakşibendi usulüne göre, insanın manevi anatomisi sadece fiziksel bir beyinden ve düşüncelerden ibaret değildir. Raporda bahsedilen letayfi Hamse meselesi. Tam da o. Beş latifeden oluşan manevi bir yapı vardır. Kalp, ruh, sır, hafi ve ahfa. Ahlak ancak bu manevi katmanların zikriyle, murakabe ile arındırılmasıyla gerçek anlamda yeşerir. Anladım. Dolayısıyla nefsini bilmek, Sokratik anlamda zekanla ve analitik becerilerinle övünmek demek değildir. Aksine nefsinin mutlak aciziyetini, hiçliğini, Allah karşısındaki o sonsuz fakrını yani fena makamını idrak etmektir. Sokrates insanı zekasıyla tanrılaştırırken, İslam irfanı o insanı tevazuyla yaradanının önünde secdeye götürür. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Bütün bu anlattıklarımız, Gazaliler, Sokratesler, Nefis Tezkiyesi sanki sadece eski kitaplarda tozlu kütüphane raflarında kalmış felsefi tartışmalar gibi duyulabilir. Ama kaynak metin bu antik tartışmayı alıyor ve modern bilimin nörolojinin tam kalbine fırlatıyor. Evet burası çok kritik. Modern psikolojide ahlak gelişimi teorilerine baktığımızda özellikle Lawrence Kohlberg'in yıllarca ders kitaplarında okutulan teorisinin Tamamen Sokrates ve Kant rasyonelitesine dayandığını görüyoruz. Kohlberg diyor ki, insanın ahlaki gelişimindeki en üst seviye, evrensel adalet ve mantık ilkelerini kavrayabilmektir. Yani ahlak eşittir analitik zeka. Fakat modern nörobilim devasa bir duvarla bir anomalili ile çarpmıştı. Psikopatlar. Kesinlikle psikolojide karanlık üçlü dediğimiz Dark Triad kişilik bozuklukları var. Psikopati. Narsisizm ve makyavelizm. Klinik çalışmalar ve nörolojik görüntülemeler çok sarsıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Neydi o? Empati duygusundan tamamen yoksun, kalpsiz dediğiniz ama analitik zekası son derece yüksek olan bu psikopatlar, ahlaki gelişim testlerinde evrensel ahlak ilkelerini teorik olarak kusursuz bir şekilde ifade edebiliyorlar. Yani doğruyu biliyorlar. Hem de çok iyi biliyorlar. Kohlberg'in en zor ahlaki ikilemlerinde rasyonel olarak en doğru, en etik görünen cevabı verebiliyorlar. Neden? Çünkü kuralları ve mantık algoritmalarını bilişsel olarak çözmüşler ama o kuralları uygulama niyetleri yani iradeleri yok. Yok sadece hesap kitap yapıyorlar. Aynen öyle. Demek ki İmam Maturidi'nin veya Gazali'nin asırlar önce söylediği şey laboratuvarda kanıtlanmış oldu. Asalt zeka, yüksek bilişsel kapasite, ahlak için bir teminat değildir. Eğer o letaif dediğimiz kalp ve irade arınmamışsa, o yüksek zeka sahibini bilge yapmaz, sadece daha sofistike, daha tehlikeli suçlar işleyen bir manipülatöre dönüştürür. Bu gerçekliğin tıbba ve psikoterapiye yansıması da raporda çok detaylı işlenmiş. Yıllarda tıp fakültelerinde öğretilen biopsikososyal modeli bilirsiniz sevgili dinleyici. Hastayı biyolojik yapısı, psikolojisi ve sosyal çevresiyle bir bütün olarak ele alır. Ama bilim insanları senin bahsettiğin bu eksiklikler nedeniyle modelin yetersiz kaldığını fark etmeye başladılar. Evet, bir şeyler eksik kalıyordu hep. Bedeni iyileştiriyorsun, psikolojik travmayı çözüyorsun, sosyal çevreyi düzeltiyorsun ama o anlam arayışı, varoluşsal boşluk kapanmıyor. Bu yüzden modele maneviyatı yani spiritual boyutunu ekleyerek BPSS S modeline geçiş yapıldı. Aslında bu bana çok tanıdık geldi. Nereden? Bu İbni Sina'nın, Errazi'nin asırlar önce Şam'daki, Bağdat'taki bimarhanelerde uyguladığı bütüncül şifa yönteminin ta kendisi değil mi? Bedeni, toplumu ve ruhu kalbi birbirinden ayırmadan tedavi etmek. Kesinlikle öyle. Modern psikoterapi alanında özellikle günümüzde en yaygın kullanılan yöntem olan bilissel davranışçı terapide yani BDT'de, bu durumu çok net görüyoruz. BDT'nin temelinde ne yatar? Hastanın zihnindeki mantıksız, irrasyonel inançları kırmak için Sokratik sorgulama yöntemi kullanılır. Yine Sokrates karşımızda. Evet, terapist hastaya mantıksal sorular sorarak onun kendi çelişkilerini bulmasını sağlar. Tamamen rasyonel bir süreç. Fakat eleştirmenler haklı olarak şunu soruyor. Seküler BDT... Hastanın o anki kaygısını azaltsa da nihayetinde onu mevcut seküler düzene, tüketim toplumuna adapte etmekten öteye geçebiliyor mu? Hayır. Rapor burada İslami uyarlanmış BDT'den yani ICBT'den bahsediyor. İslami psikoloji bu BDT modelini alıyor, içindeki faydacı seküler değerleri ayıklıyor... O Sokratik mantık yürütmenin bıraktığı boşluğa tevekkülü, Allah'ın takdirine rızayı ve şükrü yerleştiriyor. Harika bir dönüşüm. Terapi seansındaki o analitik sorgulamayı tasavvufi bir kavram olan murakabe yani insanın Allah'ın gözetimi altında olduğunun farkındalığına ve muhasebe yani nefis muhasebesine dönüştürür. Böylece terapi sadece zihinsel bir rahatlama tekniği olmaktan çıkıp ruhsal bir tekamül sürecine evriliyor. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Artık geçmişten günümüze kurduğumuz bu köprüyü alıp biraz makro ölçekteki sosyolojiye ve hepimizi bekleyen teknolojik geleceğe bağlayalım. Sokrates'in felsefesi kendi döneminde devrimseldi belki ama Atina'da sadece elit, Köle sahibi olmayan, özgür vatandaşlara hitap eden bireysel bir eudaimonia, yani kişisel mutluluk arayışıydı. Doğru. Günümüze geldiğimizde bizim çok daha karmaşık, küresel çapta devasa krizlerimiz var. Sosyal medyada hepimizi kutuplaştıran algoritmik önyargı, veri şirketlerinin mahremiyetimizi ihlal etmesi, genlerimizle oynayabilen CRISPR teknolojisi veya kendi kendine insan öldürme kararı veren otonom silah sistemleri. Sadece Sokratik rasyonaliteyi veya seküler faydacılığı kullanarak bu devasa ahlaki krizleri çözmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Bunu büyük resimle bağdaştırırsak tablonun vahametini daha net görürüz. Seküler ve pragmatist akıl her zaman güçlü olanın işine yarayacak bir formül üretir. Şirketlerin ekonomik karlılığını veya bir devletin askeri tahakkümünü meşrulaştıracak felsefi kılıflar bulmakta Son derece mahirdir. Kesinlikle. Otonom bir silaha maksimum fayda algoritması yüklerseniz mantıken birkaç masum sivili feda etmeyi rasyonel bir tercih olarak görebilir. İşte bu yüzden rapor yapay zeka, veri madenciliği veya biyogenetik gibi insanlığın kaderini çizen alanlarda İslam hukukunun temel felsefesi olan makası tuş şeria ilkelerinin Kusula olarak kullanılması gerektiğini öne sürüyor. Makası düş Şeria, yani Şeriatın gayeleri. Nedir bu ilkeler? Dinin, canın, aklın, neslin ve malın mutlak surette korunması. Bu beş ilke hiçbir faydacı denkleme feda edilemeyecek kırmızı çizgilerdir. Evet, özellikle hıvzu akıl dediğimiz iradenin ve zihnin o dijital manipülasyonlardan korunması veya hıvzu nesil dediğimiz İnsan genetiğinin bozulmadan muhafaza edilmesi. Kesinlikle. Tüm bu yeni teknolojileri denetlemek için sadece batılı üniversitelerden çıkan etik teorilerini kopyala yapıştır yapmak yetmiyor demek ki. Raporda önerildiği gibi içinde fıkıh halimlerinin, nörologların, yapay zeka mühendislerinin ve veri bilimcilerin ortak çalıştığı disiplinler arası İslami etik kurullarının kurulması artık entelektüel bir hobi veya lüks değil. Hayatta kalabilmemiz için bir şart. Topladığımız bu sonsuz veriler azgın bir kapitalist gücün elinde manipülasyon silahına dönüşmemeli. Adaletin ve toplumsal maslehatın yani faydanın inşası için kullanılmalı. Bu da ancak Sokratik analitik aklın tek başına bırakılmayıp İslam'ın şer'i ve irfani gayeleriyle filtrelenmesi, ona hikmet ile gem vurulmasıyla mümkün olabilir. Gerçekten zihin açıcı, inanılmaz bir ufuktur oldu. Antik Yunan'ın güneşli meydanlarından ve bıçak analojilerinden yola çıktık, Yusuf suresindeki o derin irade ve nefis imtihanına şahitlik ettik, oradan modern psikoterapinin, nörobilimin dehlizlerine girdik ve nirayetinde yapay zeka algoritmalarının o dipsiz veri okyanuslarına kadar uzandık. Çok geniş bir yer gerçekten. Bütün bu baş döndürücü yolculuk bana kalırsa bize çok net bir şey söylüyor. Sadece bilen biri olmak, ezberleyen biri olmak yetmez. Kalbini arındıran, bilgiyi doğru bir niyetle ve güçlü bir iradeyle eyleme dökebilen bir insan olmalıyız. Aynen öyle. Buradan eğitim sistemimize de devasa bir ödev çıkıyor aslında. Çocuklarımıza çoktan seçmeli sınavlarda en doğru şıkkı bilmeyi öğretiyoruz. Peki onlara zor bir ahlaki ikilemde nefislerine yenik düşmemeleri için o doğruyu yapabilecek irade gücünü ve kalp temizliğini verebiliyor muyuz? Bilgiyi hikmete dönüştüremiyorsak, bu kadar veriyi ne yapacağız? Bu da kapanışa doğru çok önemli hatta biraz ürpertici bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Raporun başından beri bahsettiğimiz o karanlık üçlüdeki psikopatlar ile... ...bugün büyük bir heyecanla inşa ettiğimiz yapay zeka kavramını zihninizde birleştirin. Tüyler ürpertici bir düşünce. Psikopatlar için ne demiştik? Saf analitik zekaya sahipler... Bütün ahlak kurallarını teorik olarak kusursuz biliyorlar ama içlerinde merhamet, vicdan veya arınmış bir kalp yok. Peki biz şu an geleceğin yapay zekasını inşa ederken ne yapıyoruz? Sadece Sokrates'in bilgi erdemdir mantığıyla kodluyoruz onu. Aynen öyle. Ona dünyadaki bütün veriyi, hukuk kurallarını, etik algoritmaları ve milyarlarca satır rasyonel bilgiyi yüklüyoruz. Ama o kodların içine merhameti, manevi tasfiyeyi, kalp nurunu ve irfani değerleri koyamıyoruz. Çünkü bunlar kodlanamaz. Öyleyse sormalıyız, acaba kendi ellerimizle laboratuvarlarda kusursuz bir rasyonaliteye sahip yanılmaz devasa bir psikopat mı yaratıyoruz? Bir makineye hikmeti yani nerede durması gerektiğini veya nefsini bilmeyi, yaratıcısı karşısındaki aciziyetini nasıl öğretebiliriz? Vay canına, internetteki tüm verilere, bütün felsefi metinlere sahip ama zerre kadar vicdanı olmayan devasa dijital bir Sokratik makine. Bu düşünce gerçekten sarsıcı. Sevgili dinleyici, seni üzerine uzun uzun düşünülmesi bu kışkırtıcı soruyla, bu felsefi muammayla baş başa bırakıyoruz. Umarız bu kaynakların derinliklerine yaptığımız bu zihin açıcı yolculuk, olaylara bakış açına yeni bir pencere açmıştır. Unutma, sadece doğruyu bilmek değil. Bilginin kalbin tasfiyesiyle birleştiği, aklın vahyin muğruyla hikmete dönüştüğü o güzel menzillere ulaşmak asıl gayemiz. Çok güzel özetlediniz. En doğrusunu, her şeyin hakikatini bilen Allah bilir diyelim. Allahu alem bissevap. Vaktini bize ayırdığın, aklını ve merakını bizimle paylaştığın için teşekkürler. Aklının ve kalbinin daima dengede olduğu, hikmet dolu bir gün dileriz. Hoşçakal. Hoşçakalın, hakikati arama yolculuğunuz daim olsun.